Bismillah kibirlenecek ve kendini beğenme ve duygusuna kapılacak kimseleri yüzüne karşı övmenin kerahâtı, böyle duygular taşımayacağından emin olan kimseleri met hedmenin caizliği. Ebu Musa el Eşârîradolanı şöyle dedir rivayet edilmiştir: Nevi sana Nâle ve selam birisi, birisini bir adamı överken bir övmesine aşırı davrandığını iştince helak ettiniz veya bu adamın sırtını kestiniz buyurdu. Ebu Bekir Radyolan rivayet edilmiştir. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> huzurunda bir adam zikredildi. Bir başka adam da onu hayırlı övdü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sana yazıklar olsun. Arkadaşının boynunu kesin buyurdu. Bunu birkaç defa tekrarladı ve devamla sizden biriniz mutlaka met edilecekse ve eğer o kimse hakkında met'e değer basıklar varsa şöyle şöyle zannediyorum desin onun hesabı Allah'a aittir. Allah celle celalühü karşı hiç kimse aklanamaz diyordu. Kendinizi temize çıkarmayın o sakınanı çok iyi bilir Necmi suresi. Hemman bin Haris Mikka, Mikdat Tradolu'u anı rivayet ettiğine göre bir adam Osman Radadolu'yu anıyor, medet etmeye başladı. Mikdat dizleri üzerine çekerek onu onun övelinin yüzüne çakıl taşları atmaya başladı. Osman Radadolu'na ona ''Sana ne oluyor?'' dedi. Miktap, ''Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, med kimseleri gördüğünüz zaman onların yüzlerine toprak serpiniz.'' buyurdu dedi. ''Veba hastalığı olan bir beldeden, firar etmenin ve o beldeye girmenin kerahati. Nerede olursanız olun ve takdim takkim edilmiş yüksek kalelerde bulunun, ölüm size çatıp yetişir. Kendinizi tehlikeye atmayınız.'' İbn Abbas Radan'ın rivayet edildiğine göre Ömer bin Hattab Radada Anuşama doğru yola çıktı. Ser A'da Ser A'ya vardığında o bölgedeki komandanları Ebu Ubeyde bin Cerrah ve arkadaşları onu karşılayarak akşamda veba hastalığının baş gösterdiğini ona haber verdiler. İbn Abbas Ömer bana ilk muacirleri bana çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Ömer onlara danışarak vebanın Şam'da zuhur ettiğini haber verdi ve onların görüşünü istedi. Bir kısmı, sen bir amaç için yola çıktın, o amaçtan vazgeçmeni doğru bulmuyoruz dediler. Diğer bir kısmı, halkın geri kalanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı seninle beraberdir. Onları bu veba salgınına götürmeni uygun bulmuyoruz dediler. Hz. Ömer anhu yanımda kalınız dedi. i̇bn Abbas der ki, Ömer bana, bana Ensar'ı çağırın dedi. Ben onları çağırdım. Hz. Ömer onlarla istişare etti. Onlar da muhacirlerin yoluna giderek itilafa düştüler. Hazreti Ömer anhu yanımdan kalkınız dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce hicret eden yaşlılardan burada bulunanları bana çağır dedi. Ben onları çağırdım. Onlardan iki kişi bile ihtilaf etmediler. Ve şöyle dediler. İnsanlarla beraber dönmeli ve onları bu veba salgınına göndermemeni uygun görüyoruz. Bunun üzerine Ömer anhu insanlara seslenerek ben geri dönüyorum siz de dönünüz diyordu. Ebu Ubeyde bin Cerrah Radyoğlu'nun anhu ''Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer?'' dedi. Ömer radiyallahu anh'ı, ''Ey Ebu Übeyde, bunu senden başkası söyleseydi gam yemezdin.'' dedi. Ömer bu sözü hoş karşılamadı ve ''Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Şayet senin develerin olsa, onlar biri verimli, diğeri çorak iki yamacı olan, bir vadiye inip verimli yerde otlasalardı, Allah'ın kaderiyle otlamış olmayacaklar mıydı?'' dedi. İbn Abbas söyledi diyor, Abdurrahman bin Avuf radiyallahu anh'ı, bazı işlerinden dolayı oradan mevcut değilken çıka geldi ve ben de bu hususta bilgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. <gülüyor> Bir yerde vebayı işitirseniz oraya yönelmeyiniz. Vebanın çıktığı yerde bulunuyorsanız oradan kaçarak çıkmayınız dedi. Ömer radıyallahu anı Allah'a hamd ederek ayrıldı. Usame Bin Zeyd Radyoğlu'nun rivayetine göre Nevi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Tavun hastalığı bir yerde işitirseniz oraya girmeyiniz Öyle bir yerde bulunuyorsanız oradan çıkmayınız Yani <gülüyor> olduğu yere girmeyin oradaysanız da çıkmayın diyor He, Anladım Anladım Sihir büyük bir haramdır. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirdirler ki insanlara sihri, büyücülüğü öğretiyorlardı. Ebu Hureyre <gülüyor> Radyallahu anh'la rivayet edilmiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu yedi helak edin şeyden kaçınınız aslan. Onlar nelerdir ya Resulallah? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cena, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak, Faiz yemek, yetim malı yemek, her günü düşmandan kaçmak, kötülükten habersiz iffetli mümin kadınları iktira etmektir buyurdu. Hmm. Şayet düşmanın eline düşmekten korkulursa küfür beldilerine Musaf gitmek yıkmak nehyedilmiştir. i̇bn Ömer Ömer Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ile düşman belgelerine yolculuk yapmayı nehyedilmiştir. anlat evet e, altın ve gümüş kapları yemek içmek ve temizlikte kullanmanın haramlığı Ümmü Selim ve anı rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, gümüş kaplarla su içen kimse karnına ancak cehennem ateşi göndermiş olur Hz. Hüseyin ve Radyoğlu'nun şöyle dedi rivayet edilmişti, şüphesiz nevi sallallahu aleyhi ve sellem bizim İpek ve atlas elbise giymememizi, altın ve gümüş kaplardan içmememizi nehiyetti. Bunlar dünyada onlar kâfir bunlar dünyada onlar kafeler içindir. ahirette ise sizindir, müminlerindir buyurdu. Enes bin Sirinden şöyle dediği rivayet edilmiştir: Enes bin Malik adalan amu ile bir mecusu ile bir grubun yanındaydık. Gümüş bir kap içinde faluzec tatlısı getirildi. Enes bin Malik onu yemedi. Onu mecusiye, onu başka bir kaba boşalt denildi. O da bir ağaç kabı boşalttı. Aynı yeme kendisine getirilince onu yedi. Perfi cinsinden bir tatlı çeşitliymiş. Erkeğin, e, bir dakika. Erkeğin zaferenlaşmış elbise giymesinin haram oluşu. Hz. Nesra şöyle dediği rivayet edilmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin zaferan sürünmesini yasakladı Zaferan ve sarı bir sarı bitki boyasıyla boyanmış elbiseyi erkeklerin giymesi neyi edilmektedir diyor Evet Sarı mıtırak böyle turuncuya kaçıyor sarı ya burada kadınlara benzememek adına herhalde değil mi? Peki erkeklerin sarı gömlek giymesi mesela şimdi günümüzde. Evet devam ediyorum. Abdullah bin Amr bin Aslan Radyoğlu şöyle bir rivayet edilmiştir. Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmış iki elbise üzerinde görünce bunu sana annen mi emretti buyurdu ben onları yıkarım dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve selam bilekis onları yak buyurdu yani bu kafirlerin elbiselerindendir onu giyin buyurulmuştur buyurulmuştur bütün, bütün bir gün geceye kadar susmak nehyedilmiştir Hz. Ali Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellemler şunu ezberledim akıl vali olduktan sonra yetinlik yoktur bütün bir, bütün bir gün geceye kadar susmak yoktur hmm. evet Anladım. Ama bu Hazreti Meryem'e bahşedilmiş ve özellikle O başkaydı Kay Anladım Kay bin Ebi Hazim'den rivayete göre şöyle demiştir Ebu Bekir Sıddık Radyolar Anlı Zeynep isminde Ahmet kabilesinden bir kadının yanına girdi Onun konuşmadığını görünce Ona ne oldu niçin konuşmuyor dedi Onlar konuşmamaya azmetti Ebu Bekir konuş bugün sükut helal değildir cahiliye işlerindendir dedi kadın bunun üzerine konuştu insanın nesebini babasından başkasına nispet etmesinin ve bir kölenin de efendilerinden başkasına intisabının haram oluşu Sad bin vakas. Vakkas <gülüyor> Radenlu'nun rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Babası olmadığını bildiği halde o kimsenin babası olduğunu iddia eden kimseye cennet haram olur. <gülüyor> Ebu Hureyre anhu rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyiniz kim babasından yüz çevirirse küfretmiş olur. Yezid bin Şerik bin Tarık rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ali Radyolah anhu minberde hutbe verirken gördüm şöyle derken işittim. Hayır, vallahi yanınızda okuduğumuz Allah'ın kitabından başka yazılı bir şey yoktur. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yazdım şu sayfedekileri vardır. Ali radıyallahu anh'u o sayfayı açtı. Bir de baktık ki onda diyet develerinin yaşları ve yaralanma ile ilgili hükümler var. Yine o sayfada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri de yazılıydı. Medine'nin Sevdağı ve Sevdağı ile Ay, Ayırdağı arası haremdir. Kim burada bidatı ihdas ederse, veya bidatçıyı barındırırsa Allah'ın bütün meleklerinin ve insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü onun ne farzını ve ne de kabul eder. Müslümanlara zimmeti ahd ve eman tektir. En alt tabakada olanları o zimmeti verebilir. Kim ki bir Müslümanın ahdini bozarsa Allah'ın meleklerinin ve insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü onun ne farzını neden afilesini kabul eder? Kim de babasından başkasını baba olarak çağırırsa veya hangi köle efendilerinden başka birini efendi olarak çağırıyorsa ona da Allah'ın melekleri ve insanların laneti olsun. Allah kıyamet gününde onun ne farzını ve neden afilesini kabul eder. Bu Üvey babaya da baba demekle alakalı bir şey mi? O zaman üvey babaya da baba demeyecek, sadece abi diyecek. Ebu Zer'in rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. <gülüyor> Babasından başka bir şey bilerek babamdır diye iddia eden hiç kimse yoktur ki küfre girmesin. Kim de kendisinin olmayan bir şeye sahip çıkarsa bizden değildir. Cehennemdeki yerini hazırlasın. Kim bir kimseyi kafir ve Allah'ın düşmanı diye çağırırsa, o kimse de bu sözlere layık değilse söz kendine döner. Evet. Allah ve Resulün nehyettiği nehyet, e, yasakları işlemekten sakındırmak Artık onun Resulullah'ın emrinden uzaklaşıp gidenler kendilerini dünyada bir fitne ve bela çatmasından Yahut ahirette onlara pek açıklı bir azap gelip çatmasından çekinsinler Hakikat Rabbin kıskıvrak bırak tutup yakalayışı pek çekindir Rabbinin yakalayışı ahalisi zülmeder halde bulunan memleketleri yakaladığı zaman işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması cezası pek açıklıdır, pek çetindir. Allah muhafaza. Ebu Hureyli Radyolun'a anından rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala kıskanır. Allah'ın kıskançlığı kişinin Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmasına karşı olmasıdır. Yasakları işleyen kimsenin söylemesi ve yapması gereken şey, şeyler... Eğer şeytandan bir vesvese gelip seni dürterse hemen Allah'a sığın. Takvaya erenler yok mu? Onlar şeytandan herhangi bir arıza işittiği vakit Allah'ın emir ve neyi ettiği şeyleri iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki onlar hakikati görüp bilmişlerdir bile. <gülüyor> Ebû Hurey'in olan anında rivayet edildi... Bir, bir tane daha var. Ve çirkin bir güne işledikleri yahut özür özürmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak... Hemen günahların yargılamasını isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim yargılar? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. İşte onlar böyle onların mükafatı Rablerinden bir yarg yargılama ve altından ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Böyle yapanların mükafatı ne güzeldir. Ebu radıyallahu Radyoğlu'nun rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim yemin edip de yemininde yemininde lat ve hakkı için derse hemen la ilâhe illallah desin kim kardeşine gel kumar oynayalım derse sadaka versin ee, değişik konularda ve mucizevi hadisler bölümüne geçtik Nevvan bin Semman şöyle dediği rivade edilmiştir bir sabah vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve zikrederek onun zikrederek alçalt onu alçalttı <gülüyor> Fitnelerini büyüttü o kadar ki biz onun nahıl denilen bir yerde olduğunu zannettik. Bizler oraya gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, bizdeki telaşı anladı ve nedir bu durumunuz ne oluyor size dedi. Biz ya Resulallah bu sabah Deccal'i zikrettiniz onu alçattınız, fitnelerini büyüttünüz. Biz de onun nahıl bölgesinde olduğunu zannettik dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda beni en çok korkudan Deccal'den başka konulardır şayet o. Ben içinizdeyken ortaya çıkarsa ben sizin önünüzde onu izlem, sustururum ve davasını iptal ederim Eğer ben aranızda değilken çıkarsa artık herkes kendisinin savunucusudur O Deccal gençtir, saçları, ay, saçları kıvırcıktır, sağ göze dışarı fırlamıştır Ben sanki onu Abdüluzza bin Katana benzetiyorum Sizden kim ona ulaşırsa ona karşı Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun o Şam'a ilk Irak arasında bir yerde çıkacak. Şam ile Irak arasında bir yerde çıkacak. Sağı solu ortalığı fesada verecektir. Ey Allah'ın kulları imanda sevat ediniz buyurdu. Bizler ya Resulallah o yeryüzünde ne kadar kalacak dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise 40 gün kalacak. O 40 günün bir günü bir sene gibi bir günü bir ay gibi ve bir günü de bir cuma hafta gibidir. Geri kalan günler sizin bildiğiniz günlerden farksızdır buyurdu. Yani bir günü kırk gün, bir günü bir sene üçüdür. 407 gün. Yani ilk üç gün 407 gün sürecek. Sonraki günlerde ana 407'ye ekle işte şeye 37 ekle. 114 dört gündür o zaman dört gün yani Ya Resulallah şu bir sene gibi olan günde bir günün namazı bize kafi mi dedik Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hayır o gün için bir günün namazlarını takdir ediniz buyurdu biz Ya Resulallah Beccal'in yeryüzündeki suratı nasıldır dedik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgarın sürüklediği bulut gibi o bir kavme gelir, onları kendisinin Rab olduğuna davet eder. Onlar ona inanırlar ve icabet ederler. Deccal semaya emreder. Gök yağmur yağdırır, yerlerde ot bitirir. O kâmin hayvanları daha vesile, daha sütlü geri dönerler. Cık cık. Sonra bir başka kavme varır, onları davet eder. Onlar da ona icabet etmezler. Deccal yanlarından ayrılır ayrılmaz, yağmurlar kesilir, topraklar kurur ve hiçbir malları kalmaz. Daha sonra Deccal bir harabeye varır ve hazinelerini çıkar der. Harabede bal arılarının beylerini izledikleri gibi Deccal'in Nevrin uyarak defineleri çıkarır. Sonra Deccal genç bir adamı kendisine inanmaya çağırır. Çağrıyı reddedince o gence öyle kılıçla vurur ki bedenini iki parçaya böler. Her bir parçasına atılan ok menzili kadar uzaklara düşer. Sonra o genci çağırır. O da yüzü parılayarak ve gülerek gelir. İşte Deccal böyle bozgunculuğu sürdürürken allah Teala Mesih, İsa bin Meryem'i gönderir. İsa aleyhisselam boyalı iki elbise içinde ve ellerini iki meleğin kanatlarına koyarak Şam'ın doğusunda beyaz minareye iner. Başına yediği zaman saçı su damlatır. Kaldırdığı zaman başından aşağı inci taneleri gibi damlalar iner. Bir kafirin onun soluğunu koklaması helal değildir, değildir. Onun nefesini hisseden kafir hemen ölür. Onun soluğunu gözünün vardığı yere kadar ulaşır. İsa Deccal'i arar. Sonunda onu beyt Mukaddes yakınlarındaki Lut kapısında yakalayıp öldürür. Sonra İsa aleyhisselam Allah'ın deccal'den koruduğu bir cemaatin yanına gelir. Onların yüzlerini okşar ve onları cennetiki derecelerine haber verir. Böyle devam ederken allah Teala İsa'ya aleyhisselama ben kimsenin kendileriyle savaşmaya gücünün yetmeyeceği bana ait kullar çıkardım. Bundan dolayı yanındaki kullarımı Tur dağına sığındır diye vahyeder. Allah Celle Celaluhu Yecid ve mecici gönderir. Onlar her tepeden dökülen sökün ederler. İlk grupları Taveriye Gölü'ne uğrayıp suyunu tamamen içerler. Son grupları oradan geçerken gerçekten burada önceleri su çok varmış derler. Sonra İsa ve Ashabı kuşatılır. Öyle ki o gün onlar yanında bir öküz başı, sizin bugünkü yüz dinlerinizin taşıdığı değerden kıymetli olur. Bu halde Allah peygamberi İsa ve Ashabı Allah'a yalvarır. Bunun üzerine Yeciç ve Mecic'in boyunlarına, Kurtları musallat kılar da hepsi birden verirler. Sonra Allah'ın nebiyesi İsa ve Ashabı turdan aşağı inerler ve yeryüzünde onların leşlerini ve pis kokularını doldurmadığı bir karış yer bulamazlar. Allah'ın peygamberi İsa ve Ashabı Allah'ı u Teala'ya dua ederler. Bu duaları üzerine Allah Celle Celalü deve boyunları gibi uzun bir takım kuşlar gönderir. Kuşlar o leşleri yüklenerek Allah'ın dilediği bir yere atarlar. Akba, akbabalar! Akbabaların boynu uzun ve eğridir, leş yerler ya. Sonra allah Teala yağmur gönderir ki ondan hiçbir ev ve çadır korunmuş olmaz. Yağmur yeryüzünü öyle bir yıkar ki lekesiz ayna gibi olur. Sonra Allah Celle Celalü yeryüzüne meyvelerini bitir, bereketini ver der. O gün bir cemaat ve <gülüyor> bir cemaat bir narı yer, doyarlar ve kabuğunda gölgelenirler. Sütlerde bereket olur. O kadar ki bir devenin sütü, büyük bir kalabalığa, bir ineğin sütü, bir kabileye, bir koyunu sütle yakınlardan bir cemaate eder. Bu aralarda allah Teala hoş bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar müminleri koltuk haflarından yakalayarak her müminin ve Müslümanın ruhunu kabzeder. Geride insanların şerlileri kalır. Orada onlar erkek, kadın, erkekler gibi cinsi münasebette bulunurlar. Uy, artık kıyamet onların üzerine kopar. Allahu Ekber! Evet... Bir dakika ya... Umut... Tamam... Ribib bin Hiraj söylediği... Şöyle dediği rivayet edilmiştir... Ebu Mesud El Ensari ile beraber... Huzeyfe bin Yaman'a... Radulahuna'ya gittik. Ebu Mesud ona... Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'in... Deccal hakkında dinlediği şeyleri bana anlat dedi... Huzeyfe şüphesiz Deccal çıkar... Beraberinde su ve ateş vardır... İnsanların su diye gördükleri aslında yakan ateştir. Ateş diye gördükleri aslında soğuk tatlı sudur. Sizden kim ona yetişirse ateşi gördüğü yere dalsın. Çünkü o tatlı, hoş bir sudur dedi. Ebu Mesut şüphesiz ben onu işittim dedi. Burayı da işaretleyim. Abdullah bin Amr bin Asr Radyalar Hanım'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim içinde deccal çıkar, kırk kadar kalır. Kırk gün mü, kırk ay mı veya kırk sene mi bilmiyorum. Allahü Teala İsa bin Meryem'i aleyhisselamı gönderir. İsa aleyhisselam onu arar ve helak eder. Sonra insanlar yedi sene kalır. Bu zaman zarfında iki kişi arasında bile düşmanlık olmaz. Sonra Allah Celle Celaluhu Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir. Yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığı iman olan hiçbir kimse kalmaz ki onu kabzeder, öldürür. O kadar ki sizden birisi dağın arkasına bile girse rüzgar oraya girerek ruhunu kabzeder. Dünyada iyilik tanımaz, fenalıktan sakınmaz, şerre karşı kuş gibi süratla koşan, canavar gibi zalim şerli insanlar kalır. Şeytan onlara insan şeklinde görünerek Hala davete icabet etmiyor musunuz der Onlar Bize ne emredersin derler Şeytan da onlara putlara ibadet etmenizi emreder Bunlar ahlaksızlık içinde yüzerler Ve putlara taparlarken rızıkları bollaşır Sonra sura üfürülür Bunu duyan herkes dehşetten boynunun bir tarafını koyup kaldırıncaya kadar ölür Onu ilk işiden kimse Devesinin havuzunu çamurla tamir ederken Hemen ölür Etrafındakiler de ölürler Sonra Allah Celle Celaluhu hafifçe bir yağmur gönderir Bundan insanların çürümüş bedenleri kuyruk sokumundaki kemikten sürer Sonra diriliş için, diriliş için ikinci kez sura üfürülür Halk kabirlerden kalkarak Allah'ın emrine muntazar olurlar, muntazır olurlar Sonra onlara Ey insanlar Rabbinize geliniz denir Meleklere de Bunları durdurun çünkü onlar sorumludurlar buyurulmuştur sonra da yine meleklere cehennemliklere ayırınız emri verilir kaçta kaça çıkarılacağı sorulunca her binden 999'unu ayırınız birini de cennete gönderiniz denir Allah işte bu hüküm çocukları hemen saçları ağarmış yaşlıları çevireceği her gerçeğin ap ay okuyamıyorum bile her gerçeğin apaçık açığa çıkacağı hesap ve cezanın bütün dehşetiyle hüküm süreceği bir gündür. Allahu ekber. Bu nasıl bir hadistir ya Rabbim? Başka bir hadiste Ahmet bin Hanbel, Hazreti Ayşe radyoları anından yaptığı rivayette İsa bin Meryem aleyhisselam onu öldürür. Sonra yeryüzünde 40 sene adil imam ve adalet idareci olarak kalacak buyurmuştur. Evet. Gözlerim yaşlandı, gözlerim yaşlanırken kelimeleri seçemedim. Enes'ten Radyolan'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir diyar yoktur ki Deccal oraya ayak basmasın. Ancak Mekke ve Medine'de hiçbir yolu boş bırakmadan melekler orayı saf halinde beklerler. Melekler onu men edince Deccal kumlu çorak bir yere iner de Medine'de üç defa sarsılır. Cenab-ı Hak oradan her kafir ve münafığı çıkarır. Hz. Enes'ten Radyalı Anlu şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Deccali İsfahan, Yahudilerinden 70 bin kişi tabi olur ki üzerlerine taylasan vardır. Hadiste geçen taylasan, Yahudilerin giymesi, Müslümanların giymesini kerih kalmaz biçilip dikilmeksizin omuzlarda taşınan bir çeşit elbisedir. Hmm. Ümmü şerikten Radyalı Anlı şöyle bir rivayet etmiştir ki Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. <gülüyor> Şüphesiz insanlar, müminler, deccalden dağlara kaçacaklardır. Hmm. İmran bin Hüseyin'den Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Adem'in yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. <gülüyor> Ebu Said El-Hudri radyoğlu'nun rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in casusları o kimseyi karşılayıp nereye gitmek istiyorsun diye sorarlar. Ortaya çıkan bu adamın yanına bu adamın yanına der. Onlar sen bizim Rabbimiz Deccal'e inanmıyor musun derler. O da bizim Rabbimizde gizli bir şey yoktur. Basıpları zahirdir cevabını verir. Bunun üzerine Deccal'in bazı yardımcıları bu adamı öldürünüz der. Bir kısmında Rabbiniz Deccal'in Deccal bilgisi olmadan hiç kimseyi öldürmekten yasaklamadı mı derler. Ve o mümini Deccal'e götürürler. Mümin Deccal'i görünce ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı Deccal budur deyince... Deccal onun dövülmesini emreder. Mümini karnı üzerine uzatırlar. <gülüyor> Deccal bunu tutun ve dövün der. O şahsın karnının sırtını çok döverler. Deccal bana iman etmiyor musunuz der. O şahıs sen yalancı mesihsin der. Emredilir testere ile başının ortasından ayak uçlarına kadar vücuda iki parçaya ayrılır. Sonra Deccal bu iki parça arasında yürür. Sonra cesede kalk emrini vermesi üzerine. ''Dirilip ayağa kalkar.'' ''Bu sefer Deccal ona bana iman ediyor musun?'' der. ''Mümin bu öldürme ve diretme işi senin yalancı olduğunun kanaatini artırmaktan başka fayda vermedi.'' cevabını verir de ''Ey insanlar! Deccal benden sonra bu işte hiçbir insana yapamayacaktır.'' der. Yine inanmadığı için Deccal onu boğazlamak için yakalarsa da Allah tarafından müminin boynu ile omuzu arasında bakır gibi kılıç işlemeyecek bir şey yaratılır. Deccal onu öldürmeye güç yetiremez.'' Zarar da veremez Bu defada Deccal o mimini el ve ayaklarından tutarak havaya fırlatır İnsanlar onu cehenneme attığını sanırlar Gerçekte onu ancak cennete atmıştır Ravi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu şahıs alemlerin Rabbi katında halkın en büyük şehididir buyurur Az önce aklımdan bu geçti Nasıl bir mübarek kul ki bu Sırf Deccal ile karşı karşıya geliyor Onun yaptığı her şeye karşı direniyor ve yine de vazgeçmiyor ama o da Allah'ın izniyle evet Mure bin Şube'den Radallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccal hakkında hiç kimse benden fazla sormadı bir gün konu açılmamıştı da bana sana zarar vermez buyurdu. Ben, halk, Deccal'in yanında daha kadar ekmek ve su nehri var diyorlar. Dedim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal Allah katında en hakirdir buyurdu. Ama Deccali bir adama benzetmiş efendimiz. Geçenlerde hani bizim yani müşriklerin kavminden bir adamın adını vermiş ya Hz. Hmm. Nesra Dala'nın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Her peygamber Deccal'in şehrinden muhakkak kavmini sakındırmıştır. Haberiniz olsun Deccal şaşıdır. Ücer hakkımız noksan 90 sıfatlardan biridir denin gözleri arasında Kfr harfleri yazılıdır bu hali misimcan iba edilmiştir bu kefere kefere kafir mi demek oluyor Ebu Hureyre anhu şöyle dedi rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur dikkat ediniz daha önce hiçbir peygamberin kavmine Deccal hakkında bahsetmediği bilgileri size anlatacağım Deccal şaşıdır o beraberinde cennet ve cehennemin misalini getirir onun cennet dediği cehennemdir İbni Ömer anhu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu ve selam insanlar arasında Deccal'i zikretti ve Allah Celle Celaluhu şaşı değildir dikkat edin Mesihte canın sağ gözü şaşıdır, sanki gözü fırlamış üzüm tanesi gibidir. Evet. Allah-u Ekber Nerede tamam O kadar derinleme açıklamalar yapılmış ki Ebu Hureyre Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz Hatta bir Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanırsa Taş ve ağaç dile gelerek Ey Müslüman bu arkamdaki Yahudidir Gel onu öldür der. Garkat denilen dikenli ağaç bundan müstesnadır. Çünkü o Yahudi ağaçtır. Ebu Hureyre Radyoğlu'nun şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim yedi kudretinde, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir adam kabir yanında geçerken kabir üzerine yuvarlanıp da din bakımından değil, birbirini takip eden dünyevi bela ve musibetler sebebiyle keşke bu kabre yatanın yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz yani belalar ve musibetler o kadar çok artacakmış ki artık insan o anda ölmeyi arzu edecekmiş yani görmeyeyim öleyim de görmeyeyim gibilerinden yani değil mi evet Ebu Hureyri Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fırat nehri'nin suyu kesilip yerine altın bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerinde savaş vuku bulur. Her yüzden 99'u ölür. Savaşa katılanlardan her kişi yalnız ben kurtulacağım diye ümitlenir. Diğer bir rivayette fakat Fırat nehri'nin suyu çekilip altın hazinesi açıklanması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın aksadi ya ölür veya öldürülür. Zaten tarihte de okumuştuk. O nehrin altında gerçekten büyük bir hazine varmış. Hı. Ebu Hureyre radıyallahu da rivayet edilmiştir şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim kıyamete yakın bir zamanda Medine'yi gelecek nesil şu bulunduğu hayır ile tafbeti ile terk edecekler de Medine'de yırtıcı hayvanlar ve kuşlardan başka hiçbir mahluk bulunmayacaktır. Medine'ye en son gelen ve koyunları sesleriyle sevk için bağırarak giren Müzeyne kabilesinden iki çoban olacaktır. Bunlar da Medine'yi vahşi hayvanlarla dolu bulacaklar ve seniyetül Veda denilen yere vardıklarında bunlar da yüzleri üzerine düşeceklerdir. Yüzleri üzerine düşmek ölmek mi yani Ebu Said el Hudri raddallahu rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda halifelerinizden birisi parayı iki el ile avuçlarla verirken saymaz bile. Ebu Musa ile Şahri raddallahu rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, insan altından sadaka vermek için dolaşır da o sadakayı kendisinden alacak fakir bulamaz." Herkes öyle yani. Yine bir erkek görülür ki 40 kadın ona tabi olur. Erkeklerin azlığından kadınların çokluğundan dolayı. Bu 40 kadın bir erkeğe sığınır. <gülüyor> Ebu Hureyre Radyalı rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğullarından birisi diğerinin akarını satın aldı. Akarı satın alan kimse arsada altın dolu bir testi buldu. Ve satan kimseye Haydi altınları al ben senden sadece arsayı aldım. Bunu çok seviyorum ben ya. Altınları satın almadım demiş. Satıcı da müşteriye ben sana toprağın içindeki ile beraber sattım deyince iki şahıs bir hakime başvurarak durumu arz ettiler. Hakim onlara sizin oğlunuz ve kızınız var mı diye sordu. Birisi benim bir oğlum var dedi. Diğeri de benim de bir kızım var dedi. Hakim çocuğu kızla nikahlayın. Bu altının bir kısmını onlara veriniz. Bir kısmını da aranızda Sarp ve tasarlık ediniz diyerek hükmeder. Bunu hikaye olarak izlemiştim ben. Çok güzeldi. Evet. Hayır. Açayım mı? Bir dakika. Evet, devam ediyorum. Ebu Hureyre'den Radyalanır'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyururken işittim. Bir zamanlar yanlarında birer çocuğu olan iki kadın yolda yürürken bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu alıp gitmişti çocuğunu kurt kapan kadın arkadaşına kurdun kaptığı çocuk senindi der diğer kadında bu da çok güzel bir şey <gülüyor> hayır senin oğlunu aldı der bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzuruna mahkemede olurlar Davud Süleyman peygamberimizin babasıydı değil mi bunu, bunu okumuştum çok heyecanlı bir şey bu bir anne yüreği aynı zamanda Davut aleyhisselam sağ kalan çocuğun büyük kadına verilmesine hükmeder. Bunlar ayrıca Davud'un aleyhisselam oğlu Süleyman'a an aleyhisselam meselesini arz ederler. Süleyman aleyhisselam durumu anlamak için Bana bir bıçak getirin çocuğu aronasa paylaştırayım dedi. Küçük kadın öyle yapma Allah sana rahmet etsin çocuk onundur der. Süleyman aleyhisselam kadının çocuğa karşı merhametinden dolayı çocuğun küçük kadının çocuğu olduğuna hükmeder. Yani... Hmm. Mirdas el-Eslemi Radya olanı şöyle dedi rivayet edilmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur birer birer salih insanlar giderler ölürler de dünyada arpa ve hurma artıkları gibi halkın döküntüleri kalır Allah Celle Celali onlara kıymet vermez subhanallah Rifa bin Rafi ez-Zuraki'den Radya olanı şöyle dedi rivayet edilmiştir Cebrail Aleyhisselam Nebiye Sallallahu Aleyhi ve Seleme gelerek "Ya Resulallah, aranızda Bedir kahramanlarını ne sayarsınız?" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, "Müslümanların en fazileti kimseleridir. Kimselerindendir." buyurdu ve buna benzer bir söz söyledi. Cebrail Aleyhisselam "İşte memleket işte biz de meleklerden Bedir'de bulunanları böyle addederiz." dedi. Bedir'de onlara yardım eden melekler değil mi? Hani 300 kişinin 300 kişiydiler ama arkasında devler. Evet. Hz. Cabir Radyalan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Diyelimiştir. Hmm bir hurma kütüğü vardır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbu okurken onun üzerinde dururdu minber kuruduğu zaman bu kütükten gebe develerin iniltisine benzer sesler çıktığını duyduk ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek elini kütüğe koydu da inilti kesildi ha, yeni minber yaptırmak istedikleri olaya intikaden herhalde bu bunu da hatırlıyorum evet, evet bunu okumuştum zaten evet evet evet öyle mi? İbni Ömer Radyoğlu'nun şöyle dedi rivayet edilmişti, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu, Allahu Teala bir kavme azap indirdiği zaman azap o kavmin içine bulunan iyi kötü kimselere isabet eder sonra amellerine göre diriltilirler <gülüyor> Öyle bir fitneden sakınınız ki o fitne sadece ve sadece içinizden zalim olanlara erişmekle kalmayacak. Enfal surası 25. Ayet Ebu Salebi El-Huşeni Cursun Bin Naşirden radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u Teala bir takım hususları farz kılmıştır. Onları zayi etmeyiniz. Bir kısım hudutlar çizmiştir. Onları aşmayınız. Bir takım şeyleri haram kılmış, onlara el uzatmayınız. Unuttuğundan değil de sadece size merhametinden dolayı bazı şeylerin hükümlerinden sütut buyurmuştur. Onları da araştırmayınız. Evet. Bir dakika. Evet, dilimizi kolaylaştır. Ebu Salebi Elif Uşen'i okumuştum. Abdullah bin e, Ebi Ebba'dan Radulah şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber yedi gazada bulunduk. Seferde çekirge yerdik. Bunu okumuştum. O zaman korelileri kızmamak gerekir. Çünkü onlar çekirge de yiyor, böcek de yiyor. evet o doğru peki çekirgeyi canlı canlı mı yiyorlardı o zaman yani kafasını kopartıp kızartıyorlardır evet evet Bir diyor ki Evet Evet Bak orada bir ayrıntı var Cabir'den gelen bir rivayette Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle derken işittiğini söylemiştir Allah Celle Celaluhu Bin ümmet yaratmıştır Bunlardan altı yüzü denizde, dört yüzü ise karadadır. Bu ümmetten ilk helak olacak şey çekirgedir. Çekirge helak olunca bunu diğer ümmetler takip eder. Ve bu hadise dayanarak çekirgenin yenmesinin helal olmadığı görüşünü ileri sürenler de mevcuttur. Ancak bu zayıf bir görüştür. <gülüyor> Ebu Hureyri olan rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Mü'min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Hmm. Yani, evet. Ebu Ureyim Raddolan'a şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şahıs vardır ki Allah Celle Celaluhu'yu kıyamet günü onlara iyilikle hitap etmez. Senden çok kışırtı geliyor musun? üç şahıs vardır ki Allah Celle Celaluhu, kıyamet günü onlara iyilikle hitap etmez onlara rahmet nazarı ile bakmaz onları temize çıkarmaz onlar için elem verici azap vardır birincisi çölde ihtiyacından fazla olan suyu yolculardan esirleyen kimsedir ikincisi bir adam ki ikindi namazından sonra malın satışı arz eder ve malı şu kadara satın aldığına dair yalan yere Allah'ın adına yemin eder müşteri de onu tasdik ederek o fiyatla alır aslında gerçek öyle değildir üçüncüsü bir şahıs ki sadece dünyevi menfaatten dolayı devlet reisine biat eder reis ona verirse biatında sadık kalır esirgerse biatını bozar evet Ebu Hureyre şöyle dedi rivayet edilmiştir nefi sallallahu aleyhi ve sellem iki nefha sur üflenişi arasında 40 nokta nokta nokta vardır buyurdu. Deyince onu dinleyenler "Ya Ebu Hureyre 40 gün mü?" dediler. Ebu Hureyre "Bunu ıı, tayinden çekiniyorum." dedi. Dinleyiciler "40 sene mi?" dediler. kestiremiyorum dedi. "40 ay mı?" dediler. "Tahmin edemiyorum." dedi. Ebu Hureyre devamla. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kuyruk sokumundaki kemikten başka bütün cüzleri çürür." Yaratılış ondan teşekkür eder, sonra Allah Celle Celalü Semadan yağmur yağdırır, böylece insanlar yeşil bitkilerin bitmesi gibi dirilirler buyurdu. Bir demek ki biz ilk kaburga kemiğinden yaratıldık kadınlar, şimdi de kuyruk sokumundan tüm insanlar tekrar. Öyle mi? kuyruk sokumu deni demek. anladım deni ağır. evet Ebu Uğur'a şöyle dediği rivayet edilmiştir Nebi sallallahu ve sellem bir toplantısında orada bulunan gruba bir şeyler bahsediyordu bu sırada bir bedevi gelerek kıyamet ne zaman diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların bazısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bedevi'nin ne söylediğini işitti ama sualinden hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Bazısı da belki işitmedi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sözünü bitirince kıyametten soran nerede diye sordu Bedevi işte ben buradayım ya Resulallah deyince emanet zayi olunca kıyameti bekle buyurdu. Bedevi emanetin zayi nasıldır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini ve dünyevi işler ehliyetsiz adamlara verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu bir hadiste de ilmi küçüklerin yanında aramak kıyamet alametlerindendir buyurmuş Ebu Hureyre radallahu anh'ı gelen bir rivayette göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu İmamlar sizin için namaz kılarlar eğer eksiksiz kılarlarsa hem size hem de onlara sevap vardır. Eğer hata ederlerse, sizin için sevap onlara ise ve vebal vardır. Ebu Hureyre Raddalan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ey Müslümanlar! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak vücuda geldiniz. Ali İmran suresi 110. mealindeki ayeti, insanların insanlar için daha hayırlı ve faydalı olanları o kimselerdir ki, onlar İslam camiasında boyunları zincirli esirlerle gelirler <gülüyor> nihayet o esirler müslüman olurlar şeklinde tefsir edilmiştir <gülüyor> Ebu Hureyre Radyo'nun rivayet edilmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah Celle Celaluhu Müslümanlarla savaşırken zincirlere bağlanan sonra kendi arzusuyla Müslüman olup cennete giren bir kavimden hoşnut olmuştur. Ebu Hureyre rad. rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında belgelerin en hayırlısı onun mescitleridir. En sevimli size ise çarşılarıdır. Selman-ı Farisi rad. şöyle dediği rivayet olmuştur. Gücünüz yeterse çarşıya ilk girenlerden ve en son çıkanlardan olmayın. Çünkü çarşı şeytanın alanıdır. Bayrağını orada diker. Evet kesinlikle doğru bir söz. Kesinlikle. Asım el-Eh Ahvel'den o da Abdullah bin Sercis'in Radyolan'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah Allah seni muğaffir etsin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni de buyurdu. Asım şöyle dedi. Abdullah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana istiğfar etti mi diye sordum. Abdullah evet senin için de mağfiret dilerim dedi. Sonra şu ayet okudu. Ya Muhammed hem kendin hem erkek ve hem de kadın müminlerin günahları için Allah'tan mağfiret dilerim. Ebu Mesud El-İnsan'ın şöyle dediği ribayeti dönüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gelmiş geçmiş peygamberlerden insan hatrında kalmış bir söz vardır. Utanmazsan dileğini yap, cezasını görürsün. Anlamış uymuş yani. Yapmak istediğiniz şey Allah'tan ve insanlardan utanılacak bir şey değilse uygundur. O işi yapabilirsiniz. Aksi, aksi ise sakınmak gerekir. İbn-i Mesud şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü insanlar arasında ilk çözülecek dava kan davalarıdır buyurulmuştur. Hazreti Ayşe'den radyallahu anh'ından rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekler nurdan yaratılmıştır. Cinler de dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size bahsedildiği gibi Topraktan halif edildi buyurdu. Hz. Ayşe Radyoan'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın Peygamberinin, sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an'dı. Hazreti Ayşe sallallahu aleyhi ay, rassala anhu, e, sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle dediğini buyurdu: Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hor görmezse, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hazreti Ayşe der ki: Ya Rasulallah, Allah kavuşmayı sevmemek sonundaki maksat ölümden hoşlanmamak mıdır? Halbuki hiçbirimiz ölümü hoş karşılamayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Fakat mümin kimse son nefesinde ona Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti müjdelenir de ona kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafir dövürken kendisine Allah'ın azabı ve gazabına maruz kalacağı müjdelendiği haber verildiği zaman Allah'a kavuşmayı çirkin görür. Allah da onun likasını kerih görür. Kendisine kavuşmasından hoşlanmaz buyurdu. bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatında hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanlar işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir Allah'ın ve cümlemler Ümmül Mü'minin Safiye bint Huyey'den anı şöyle dediği rivayet edilmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında itikafteydi bir gece vakti onu ziyaret amacıyla geldim ve onunla konuştum sonra dönmek için kalktım Resulullah da beri göndermek için kalktı. Bu arada Ensardan iki kişi geçiyordu. Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükleri zaman acele ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yürüyün. O Safiye bint huye'ydir buyurdu. Onlar subhanallah ya Resulallah dediler. Resulullah muhakkak şeytan Ademoğlunun vücudunda kanında dolaşması gibi dolaşır. Ben sizin kalplerinizde bir kötülük bırakmasından veya kalplerinize bir şey atmasından endişe ettim buyurdu. Ebu Fadıl bin Ab Ebu Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu olanı şöyle dediği rivayet alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Huneyn günü beraberdim. Ben de Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve e mülazeme gittik, ettik. Ondan ayrılmadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem beyaz katırındaydı. Müslümanlar ve müşrikler karşılaşınca Müslümanlar arkalarını dönerek geri çekildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırını kafirlere doğru sürüyordu. Ben katırın yıllarını tutuyor acele etmesine mani oluyordum. Ebu Sufyan da üzengesini tutuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Abbas semürlülere seslen dedi. Rabbi şöyle der. Abbas yüksek sesli biriydi. Hey Hazreti Abbas yani Abbas diyorlar, Aha, ben yüksek sesle semürlüler nerede diye çağırdım. Vallahi onlar sesini duyunca sanki onların şef, şefkatleri sığırın yavrularına olan şefkatleri gibi lebeyk, lebeyk diyerek geri geldiler ve kafirlerle savaşa başladılar. Ensar hakkında davet ey ensar topluluğu, ey ensar topluluğu şeklindeydi. Sonra davet sadece hazreç oğullarından beni haline hasır edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katır üzerinde dikilip savaşanlara baktı ve bu bu fırının kızışlığı andır buyurarak Yerden çakıl taşları alıp Kafirlerin yüzüne attı Sonra da Muhammed'in Rabbine Yemin olsun ki mağlup oldular dedi Ben bakmaya başladım Gördüğüm kadarıyla savaş aynı hal üzerine Devam ediyordu Vallahi Resulullah Ufak taşlarını onlara atar, atmaz Güçlerinin zayıfladığını işlerinin ters gittiğini görür gibi oldum Tövbe suresi 25. ayette Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve çok, çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir fayda sağlamadığı yeryüzü geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. <gülüyor> Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Yerden attığı taşında Enfal suresi Enfal suresi 17. ayette Attığın zaman da sen atmadın Fakat Allah atmıştı Buyurulmuş Ebu Hureyri anhu şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ey insanlar şüphesiz Allah Celle Celaluhu temizdir ancak temiz olanı kabul eder. Muhakkak Allah müminlere, peygamberlere neyi emretirse onlar da onu emretmiştir. allah Teala, ey peygamberler temiz olan şeylerden yiyiniz ve güzel amellerde bulununuz buyurdu. Yine Allah Celle Celaluhu ey iman edenler, sizi rızıklandırdığımız şeyin en temiz olanından yiyiniz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuğa çıkmış, saçları dağınık, yüzü tozlu, topraklı bir, durumdayken, bir durumda iki elini göğe kaldıran bir adamı zikretti ve bu adam... ''Ya Rab, Ya Rab'' der, halbuki yediği haram, içtiği haramdır. Haramla beslenmiştir. Duası nasıl kabul olacaktır? <gülüyor> Ebu Uğur'e'li Raddala'nın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. ''Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah Celle onlarla konuşmaz, onları temizle çıkarmaz ve onları rahmet nazarıyla bakmaz. Onlar için elem veren azap vardır ki şu kimselerdir.'' Zina yapan yaşlı, yalancı idareci ve kibirlenen muhtaç fakir. Hmm. Biraz...